أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك رحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا رب ربي لي لصدق ويسر لك وحل العودة keldi <gülüyor> ofau bugün itibariyle inşallah bu dersimiz itibariyle hus haftaki sıralaması bakımından 42. sırada burası Kure Hekke'de bilmiştir. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayete göre dört kure müstesne dört ayet Esnafullah'ın Melih. Geride gelecek olan Muhammed'deki ben bizden kan karşılığına, tebliğim karşılığı hangi bir ücret istemiyorum. Dediğim sadece aramızdaki akrabalık var. Buna istinaden gerekliyi iyi göster. 4 ay dedi. Neden dedi? İfade edilmektir. Ancak belki orada da söyledim. Ait gerekmelerde eğer bu hatap bizden istemiyorum. Dedi bizler büyük bir ihtimalle Mekkeli olmaları daha yüksektir. Çünkü Efendimiz'in Mekkelilerle akrapları taraf olmaları itibariyle, netice itibariyle hepsi birbirlerine paydır. Peygamber Efendimiz'in annesi Amin'e bin ve Tedineli'li o oyunlu medine ellerle de ak. Bu bak onun onun <gülüyor> Resulünün ortalarında ve emruhum şuura beynehum ay. ve onların işleri, müminlerin işleri kendi aralarında ticare iledir. Dura iledir. Bundan dolayı bu isim. Dura bir kişinin tek başına bir kanaate varmakta zorlanabileceği veya isticare etmesi danışması daha iyi olan hususlar ile ilgili olarak başkasının görüşünü alma adına gerekse de bu eylemin işlemin endisi olarak belli bir yönetim ve sorumluluk konumunda olanların tek başına hüküm vermekted zorlandığı veya vermek istemediği kamuoyunun veya çölesindeki diğer insanların da görüşlerini almak suretiyle onların desteklerini kazanmanın söz konusu olduğu hallerde veya içinden çıkamadığı hallerde evresindekilerin yardımını almak üzere görüşleriyle yardımlarını almak üzere yarı edip danışmasına da buna istişare Peygamber Aleyhissalatu istişare eden karar etmez zarara uğramaz buyurmakla birçok sünnet-i seniyye ile birlikte bizi bu hadisle de idareyi teşvik etmiş bulunmaktadır. Hanıkerim istişareyi çeşitli vesilelerle gündemede. gerek yönetim ile ilgili hukukusunda gerek aile içi meselelerde ayet Kerimelerin aranızda istikare edin diye dediği, evlenme işlerinde, boşanma işlerinde çocuğu süt anneye vermek, süt anneden almak gibi gerekse bir insanın günlük hayatında üzerinde duracağı veya yapıp yapmamak kararını tek başına veremediği veya vermemesinin daha hayırlı olduğunu gördüğü işlerde başkasıyla istişare. Yönetim açısından istişare despotizmi ortadan kaldı. Çünkü tamamıyla kişinin kendi sorumluluğu altında olanların da katılımını, görüşlerini de alarak sağlanmış oldu. Böylelikle kişinin Üsteliklik eskiden idab ve üsteliklik dedikleri şey istikarenin zıttıdır. Dolayısıyla İslam, Kur'an-ı Kerim zamanı gerek günlük hayatında, normal işlerinde veya ağır sorumluluk gerektiren işlerinde dahil gerek ailevi işlerinde gerekse de toplumsal başkasıyla ehil kimselerle istişare etmeye yönlendiren. Böylelikle başkalarının da akıllarından, deneyimlerinden, evrenin sağlıklı muhakemelerinden ifade etme imkanını arayıştı. Dolayısıyla bu nimetten Müslümanların ellerinden geldiği kadar bulundukları konunun ne olursa olsun bu müesseseyi işleterek kararlarını daha isabetli almaya, sorumluluklarını daha güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret etmeleri hesab ediyor. Ben ne yapayım burada? Hattında bir şey yok da e, kendime yaklaştırabilirim. Şimdi nasıl? Evet. Peki. Evet. Ya edelim mi? Tamam. Dolayısıyla e, istişare her bakımdan bizim günlük hayatımızda olsun ailevi hayatımızda olsun daha büyük sorumluluk gerektiren toplumsal ve siyasal ilişkilerimizde olsun kendi başımıza kafamıza estiği gibi hareket etmek yerine başkalarının da görüşlerinden, tecrübelerinden yararlanarak istifade etme imkanını, kapısını, kapısını aralayan, böyle bir imkanı veren bir müessesedir. Bu müessesenin rahmetinden etmesini mesleni bilmekle. Elime itibariyle istişare birkaç manaya gelir. Mesela atın yürüyüşünü anlamak üzere atı deneyim maksadıyla yürütmek ve koşturmak anlamında. Burak kelimesi. Yine aynı şekilde kovandan İlk balı çıkarmak anlamına da geliyor. Kovandan balı almak, çıkarmak anlamına da geliyor. O halde yani bundan da anlaşıldığı üzere attan asıl amaç ne? Yürüyüşünün, koşmasının muntazam, düzgün ve verimli olmasını anlamaktır. O verimden istifade etmek. Baldan kasıt ne? Malum onu kovanından aldığımız zaman arı temiz, özel bir şekilde efendim, başka herhangi bir karışımdan e, korunmuş bir vaziyette almış. İşte istişare de bu kelimelerle, bu anlamlarla irtibatlı bir kelime olması itibariyle istişare demek ki insanların adeta e, arının balı mesabesindeki görüşlerinden istifade etmek anlamını ifade Surenin Mekke'de inmiş olması ve istişare emrinin bu surede dile getirilmesi dediğimiz gibi sureye adını veren ve Emruhum Şura Bainahum. Onlar bütün işlerini kendi aralarında istişareyle yürüttürler. Buyruğu daha Mekke'den cumannların hayatlarının bütün aşamalarında tam devleti çatısı kuruluncaya kadar ve bu çatının da Güzel bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için istişare eğitimine tabi tutarak müminleri hazırlamayı hedef aldığını ve adım adım e, İslam devletinin inşa edilmesinin Mekke'den başladığını hesaba katacak olursak yapı taşlarından birisinin de istişare olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Sureye ismini veren o istişare ile alakalı hususu bu şekilde ifade ettikten sonra yavaş yavaş Sureyi biraz daha yakından tanımaya gayret ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Veya Rahman, Rahim Allah adına gibi banaları var. sure başka surelerden veya mukatta harflerle başlayan çeşitli surelerden biraz farklı bir şekilde 5 mukatta harf ile başlıyor ve bu 5 mukatta harfin ikisi bir ayet, diğer üçü de bir ayet olmak üzere 5 harf iki ayeti teşkil ediyor. Surenin ilk ayetini. Mukata harflerle alakalı olarak bu belki bu sure için bir özellik olarak görülebilir. Mukata harflerin anlamı ve açıklamasıyla alakalı olarak bundan önce benzeri hususlarda Bakara suresinden itibaren zaman zaman bazı açıklamalarda kimi zaman biraz az kimi zaman özet açıklamalarda bulundu. Tekrar etmeye gerek yok. Ondan sonra ayet-i kerime, üçüncü ayet-i kerime bir benzetme ile başlıyor. Kezalike yuhi ileyke. Bu şekilde sana vahyediyor o. Yani Cenab-ı Allah. Buradaki benzetme kendisine benzetilen ne? O ana kadar Resulullah'a aleyhissalatü vesselam gelen vahye ait bir benzetmedir. Sana şimdiye kadar vahyettiğimiz gibi veya daha önceki surelerde kendilerinden söz edilmiş ve kendilerine vahiy indirildiği belirtilmiş diğer peygamberlere benzetilerek zikredilmiştir. Benzetilen onlar da olabilir. Yani o zaman bana senden önceki peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettiği gibi yuhî ileyke rabbim sana da vahy ediyor. Senden önceki nebilere vahyettiği gibi sana vahy ediyor. Ve ilellezîne min Senden öncekilere de nitekim böyle vahyetmişti. Bu ikinci cümleyi senden öncekilere de ibaresini dikkate alırsak o zaman benzetme şu sure, şu buyruk, şu ayet nazil oluncaya kadar sana vahyettiğimiz gibi biz sana da vahyediyoruz, senden öncekilere de vahyetmiş idik. Kim vahyeden kim? Yuhi İleyke sana vahyediyor. Allahul Azizül Hakim. Aziz ve Hakim olan Allah böylece hem sana hem senden öncekilere vahiy ediyor Vahyin manası üzerinde kısaca durmuştuk daha önce çeşitli vesilelerle. Kur'an'ın özellikle risalet ile alakalı olarak vahiden kastı, Cenab-ı Allah'ın rasul olarak görevlendirdiğine. Risaletini tebliğ etmek üzere, risaletini ona özel bir yolla bildirmesi demektir. Kimi zaman Cenab-ı Allah'ın Rasul'ün kalbine bu vahyi doğrudan telkin etmesiyle olur. Kimi zaman melek vasıtasıyla olur. Melek kizm kimi zaman beşer gibi görünerek gelir. Kimi zaman çevredeki insanlar, yanındaki insanlar... Vahi gelir ama geldiğini anlayabilir hatta ama vahiy getiren meleği görmeyebilir. Bu suretle de olmuştur. Kimi zaman Resulullah Aleyhisselatü ifade ettiği gibi bir çıngırak sesi gibi bir ses duyarım diyor. Ve o ses kesildiği zaman ben de onun bana söylemiş olduğunu ve vahyettiğini tamamıyla bellemiş olarak benden ayrılmış olur diyor. Allah bu şekilde sana ve senden öncekilere vahiy ediyor. Ama o Allah ki El Azizdir, El Hakim'dir. Burada vahyi indiren alemlerin Rabbi Allah'tır. Allah mahluk olarak bildiğimiz ve bilmediğimiz hiçbir şeye benzemeyen ve hepsinin yaratıcısıdır. Ve eğer bu Kur'an dağlara emredilmiş, indirilmiş olsaydı dağ bile paramparça olacaktı korkusundan. İşte aziz olan Allah o muhteşem vahyin güçlü vahyini dağın bile kaldırmaktan aciz olduğunu belirttiği izzetiyle ve hikmetiyle o vahyi bir beşere indiriyor. Onun izzeti ve gücü buna yeter ve o hikmetiyle bu vahyi ne zaman, ne vakit, ne şekilde ve kime indireceğini bilip tespit eden olarak indirmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi yalnız onundur diyor. Burada Cenab-ı Allah bütün varlıkların, kainatın yaratılışları, mülkiyetleri ve idareleri işlerinin yönetilmesi itibariyle yalnız kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de ne bunların yaratılışında ne mülkiyetlerinde ne de idare edilişlerinde hiçbir kimsenin ortaklığı, söz konusu değildir ve o el-alidir el-azimdir el-ali yüceler yücesi en yüce el-azim en büyük bu şekilde Türkçe ve dile göre sıfatlardaki bu derecelendirme onun azametinde ve ilminde kimsenin ona yakın veya mertebe itibariyle ona yaklaşacağı anlamını ifade etmez Aksine mahlukatın eksikliği ve yetersizliği nisbetinde veya sınırlı oluşları nisbetinde güç ve imkanlarının sınırları oranında kendilerinde bulunan benzeri niteliklerin de oldukça sınırlı olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını, kemalini, sıfatlarının kemalini idrak edip anlayabilmek için Cenab-ı Allah'ın zatının kemalini ve hiçbir yaratılmışa benzemediğini, hiçbir yönüyle ama benzemediğini hatırımıza getirmek ve inancımızın bu veçhesini hatırda tutmak onu esas almak durumundayız. Cenab-ı Allah'ın zatı nasıl mahlukatın ister toplu ister teker teker zatlarına herhangi bir yönüyle benzerlik arz etmiyorsa aralarında derece yakınlığı gibi bir kıyasa girmeye imkan yoksa Cenab-ı Allah'ın sıfatları da insanoğlunun benzer sıfatlarında veya diğer yaratılmışların benzer sıfatlarında durum aynıdır. allah Teala basirdir, basar sıfatı vardır, görür. Ama bizim gibi ve diğer gören varlıklar gibi görmesiyle bizim görmemizin bir alakası yoktur. Bizim görmek için bir görme organından, duyu organından tutunuz. Bu organda görme eyleminin bu organ vasıtasıyla görme eyleminin gerçekleşmesi için gereken diğer bütün aygıtların unsurların sinirlerinden beynin görme merkezine varıncaya kadar. Hepsinin sağlıklı olması doğru görmek için gerektiği gibi. Ayrıca Mesafedir, şudur, budur, gecedir, karanlıktır, ışıktır, aydınlıktır. Bütün bunları ne yapıyor? Görmemizi olumlu veya olumsuz olarak etkiliyor. Veya bazı hallerde temelli yok olabiliyor. Göz hastalanır veya kör olunur. Hiçbir şey görülmez. Cenab-ı Allah için böyle bir arıza da mevzu bahis değil, böyle bir eksiklik de mevzu bahis değil. İşte bu sıfat ile ilgili olarak yaptığımız bu kısacık açıklamayı Cenab-ı Allah'ın mahlukatta benzerleri bulunan, andıran sıfatlarını düşündüğümüz zaman bizim için bir kemal ifade edebilir. Varlıkları yokluklarına göre elbette bir kemaldir. Ama Allah'ın zatı nasıl kemali itibariyle biz mahlukatın zatıyla kıyas edilemiyorsa... Böyle bir kıyas gafletin en ileri zirvesi, derincesi veya derekesi ise sıfatlarını da kendi veya bizim gibi diğer mahlukatın sıfatlarına benzetmeye kalkışmak aynı şekilde bir gaflet veya bir cehalettir. Durum böyle olduğu için bundan sonraki 5. ayet-i kerime ve devamı kafirlerin küfrünün, İnkarcıların inkarının ne kadar büyük bir cinayet olduğunu dile getirmek üzere ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Tekadü's semavatu yetefattarna min fawqihenne. Semalar az kalsın üstlerinden Yarık yarık, çatır çatır çatlayacak, yarık yarık olacak neredeyse. Vel melaikketu yusebbihune bihamdi rabbihim ve yesteğfirune limen fil ard. Melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde bulunanlara da Allah'tan mağfiret dilerler. Ela inna Allahu vel gafurur rahim. Haberiniz olsun şüphesiz Allah pek mağfiret eden, pek bağışlayandır ve pek acıyan, merhamet eden, esirgeyendir. Kullar aşırı derecede günahkar olabilirler, ama Allah'ın manfiyeti onların günahlarını affedecek, silecek kadar büyüktür. Kullar aşırı derecede cezayı hak edebilirler, ama Allah'ın rahmeti onları affedip cezadan kurtaracak kadar büyüktür. O halde kulun iki hususa dikkat etmesi lazım. Amel ile alakalı olarak. Amelde kusur etmemeye çalışacak. Bununla birlikte ameline bel bağlanmayacak İki Amellerindeki kusurlarından ve günahlarından dolayı da Allah'tan ümit kesmeyecek. Her ikisi de salih ameli ve tevbeyi devam ettirmeyi gerektirir. Allah'ın yolunda azim ve kararlılıkla yürümek istemeyi ve bunu sürdürmeyi gerektirir. Bu hususta gayretli olmayı gerektirir. Meleklerin durumu dile getirildikten sonra göklerde yerde meleklerin bu pek büyük tesbih ve Allah'a gösterdikleri itaat ve ibadetleri sebebiyle bir manası da budur. Gökler ve yer bu Meleklerin ibadetleri dolayısıyla manevi ağırlığı kaldıramayacak hale gelip çatlayabilmekle birlikte yeryüzündekiler Allah'ı bırakıp ondan başka veliler edinirler. İşte 6. ayet-i kerime de bunu ifade ediyor. Estaizu billah. Ve olanı alıp alamazlar. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. bir kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Sen onlar üzerinde bir vekil değilsin. Allah'tan başka veliler edinmek ne demek? Allah'ın bizim velimiz olmasının manasının en önemli tecellisi hidayetimizi ondan almamız Ondan beklememiz ve onun da bu almak istediğimiz ve beklediğimizi bize ihsan etmiş olmasıdır. Yani biz sırat-ı müstakimi dost doğru yolda olup yürümeyi yalnız ondan bekliyoruz ve onun vahiyinde arıyoruz. Resulullah'ın getirdiği vahide ve onun bu vahyin istikametindeki izlerinde arıyoruz. Ama onun dışında veliler edinenler var. Yani Allah'ı veli edinecek yerde. Yani Allah'ı dost bilip hayatlarını inançları başta olmak üzere bütün ilişkilerini benzeri hem cinsleri insanlarla ve hem de kainat ile eşya ile diğer canlılarla İlişkilerini düzenleyip yoluna koymak için Allah'tan değil de başkalarından düzen ve nizam arayışı içerisinde oldukları için Allah'tan başkalarını dost ve veli edinenlere gelince onlar üzerinde bekçi olan Allah'tır. Yani Allah onların amellerini tesbit edendir. Boşa gitmez ve mâ ente bi vekil yani kitap Resulullah aleyhissalatü selamadır. Onlar üzerinde sen vekil değilsin. Yani onların bekçisi ve koruyucusu sen değilsin. Hafiz ile vekil yaklaşık aynı manadır. Allah onlar üzerindeki koruyucu ve bekçisidir. Gözetleyicidir. Sen böylelerinin vekili değilsin. Yani her mümin imanın nispetinde, kafirlerin imanın hakikatini ve bu hakikatlerin imana delaletini görmekle birlikte inkar etmelerinden rahatsız olur, üzülür, müteessir olur. Bu üzüntüsü, bu teessürü, bu kederlenişi dolayısıyla İman etmeleri için alabildiğine gayret harcamanın yanında bu gayretinin istediği gibi netice vermediğini gördüğü zaman da müteessir olur. Ancak peygamberlerin davet ettikleri kimselerin iman etme işlerinden ötürü üzülmeleri ve kederlenmeleri İmanları nispetinde olduğu için bize göre çok fazladır. Fakat bu bir noktadan itibaren Resulullah'ın kalbine, iç dünyasına ağır gelmemesi için Cenab-ı Allah onu bir manada teselli ediyor. Onlar üzerinde sen bekçi değilsin. Yani iman etmiyorlar diye kendini üzme. Sen vazifesini yapıyorsun. Hatta bu şu manada da olabilir, buna işaret de olabilir. Sen tebliğini yapıyorsun. Dolayısıyla tebliğimi yapabildim mi diye kendini rahatsız edip üzülme. Biz onları da görüyoruz, seni de görüyoruz. Sen vazifende bir kusur işlesen biz seni zaten uyarırız. Allah'ım da olabilir. Ayetin devamı 7. ayet-i kerime yani diyor ki estağidübillah وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنَ الْارَمِيَا Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik. Arapça olan, Arapça bir Kur'an vahyettik. Niçin? Bunun birçok hikmetleri var. Arapçanın vahyi, ifadeyendeyse vahye bir kap, yeterli bir kap, anlamını taşıyabilecek bir kap, vazifesini görebilecek seviyede ileri ve anlatım kabiliyeti pek yüksek bir dil oluşu bu özelliklerin arasında elbette vardır. Fakat vahyin muhataplarına ulaşması açısından birinci sebep muhatapların Arapça oluşu ve Allahü Teala'nın birçok hikmet sebebiyle peygamberini Araplar arasından, Mekke'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak seçip tercih etmesinin birçok hikmetleri vardır. Eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisinden hemen önceki Rasul gibi İsa Aleyhisselam gibi yine mesela Bizans'ta Bizans'ın egemenlik alanında peygamber gönderilmiş olsaydı Bizans kurulu sistemi de Muhammed'in risaletini kendileri aleyhine görecekti ve bir an önce bu risaletin sonunu getirmeye çalışacaktı. Veya Yahudiler de tıpkı İsa aleyhisselama Bizans Resulullah Aleyhisselam'ın vesselamın risaletini daha doğmadan gömebilirdi. Ve buna benzer birçok Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın risaleti Arap Yarımadası'nda siyasi otoritelerin, siyasi iktidarların egemen olmadığı, egemenlik alanı dışında bir yerdeydi. Suriye ve Irak dahi bu egemenlik alanları altındaydı ama Bizans'ın olsun, Pers imparatorluklarının olsun egemenlik alanı Arap Yarımadası'na ulaşmamıştı. Dolayısıyla davetin rahat bir tebliğ dönemi yani tahriften uzak. Rahat derken elbette tebliğ döneminin Mekke döneminin büyük sıkıntıları oldu. Fakat bu tebliğin Mekke gibi bazılarına göre bir şehir devleti otoritesi ile karşı karşıya kalması ile bir Bizans veya Pers devletleri gibi ağır büyük baskın otoritelerle karşı karşıya kalmasına nispetle hayat bulma şahısı arasında ikisi arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. İşte Risaletin Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmasının sebepleri arasında bunlar da var. Ayetin devamı zaten bunu bir yerde dile getiriyor. Yani Kur'an'ın evvela Arapça olmasının en hikmetli baş hikmeti Muhammedin Aleyhissalatu ilk muhataplarının Arap olmasından dolayıdır. Litunzila <Sessizlik> ummul qura ve men haula. Ummul qura'dan kasıt malum Mekke'dir. Şehirlerin anası. Aslında bu Ummul Kura tabirinin, şehirlerin anası tabirinin özellikle şehir medeniyeti ve şehir mimarisi üzerinde çalışan Müslümanların dikkatlerini çektiğini ve daha çok çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne bakımdan Ummul Kura'dır? Ummul Kura olması için hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Veya hangi özellikleri dolayısıyla ona Ummul Kura denildi? Şehirlerin anası denildi. Bunun şehir hayatı, şehir sosyolojisi, şehir psikolojisi, şehir mimarisi ve daha benzer birçok alanlar üzerinde şehir merkezli konuları ele alan kimseler üzerinde ve Osmanlıların üzerinde düşünmeleri gereken durmaları gereken bir konudur. Bir yerlere kadar durulmuştur ama daha da durmamız icap ettiğini düşünüyorum. Ummul Kur'a'yı ve ben havleha çevresinde bulunanları eğer Ummul Kur'a'nın bir manası merkez şehir ise ana şehir ise efendim Çevresindeki şehirler de bir manada ona bakarak kendilerini hizaya sokacaklardır demektir. Bir manada Mekke'nin umul Kur'an'ın kıble olmasının manası da budur. Bizim inancımızın ve hayat anlayışımızın istikameti o şehirde Yapılanmaya ifade edildi ise müşahhas hal almaya başlayan vahiy oradan kaynaklandı. Oradan aleme yayıldı. Ve <gülüyor> tünzirâ <türüyor> yâmel cem'i lâ Şehirlerin anasını kasıt o şehirlerin anasında, şehir şehirlerde ve şehrin şehirlerin anasında yaşayan ahalidir. Ve, havleha, ve etrafında olanları Merkez zin etrafı ifade yerinde çemberin son noktasıdır. Dünya çemberinin son noktası dünyadaki bütün beşeriyettir bu manada. Dolayısıyla İslam ta Mekke döneminden beri küresel bir çağrıdır. Belki aynı anlamda evrensel diyenler veya diyebiliriz ama evren eğer kainat anlamında kullanılıyorsa o zaman belki biraz uçuk anlaşılabilir. Onun için ben bu globalizmden esinlenerek değil de lafzi manasıyla küresel bütün beşeriyeti kuşatan bir çağrıdır. Ve üstelik Batun dirayum el cem'e ila rayb fihi. Bun beşeriyeti ilgilendiren bir hakikattir. Kendisinde şüphe bulunmayan, tahakkuk edeceğinde, gerçekleşeceğinde şüphe bulunmayan bir araya gelip toplanma günüyle uyarıp korkutasın diye biz sana bu şekilde Arapça bir Kur'an vahiy ediyoruz. Dolayısıyla bu vahiy, Kur'an ne beşeriyetten ayrı düşünülebilir ne de hayattan kopuk ele alınabilir. Çünkü hayat, beşeriyet hayatı olduğuna göre Kur'an da bunları uyarıp onları bekleyen iman etmemeleri halinde Onları bekleyen tehlikeleri bildirmek üzere gelmiş bir kitap olduğuna göre bu kitap hayatın da dünyanın da beşeriyetin de kitabının ta kendisidir ve onların ifade yerindeyse ortasıdır, belirleyicisidir, şemsiyesidir her şeydir. Çünkü hepsi bu ummul kura ve çevresinde bulunanlar ve bulunacaklar kıyamete kadar kendisinde şüphe bulunmayan o toplanma gününde bir araya geleceklerdir. Ne için? Allah'a hesap vermek için. Mükafatı hak edenlerin mükafatlarını görmeleri, cezalandırılmayı hak edenlerin cezalarını görmeleri için. Onun için arkasında şöyle buyuruluyor. فَر۪يكُمْ fi'l الْجَنَّةِ ve فِي fi's Sa'ir, alev alev cayır cayır yanan ateş demektir. Evet o toplanma gününün neticesinde herkes toplanacak gerçekleşinceinde şüphe olmayan o günün tehlikesini Bilhassa iman etmeyenler için söyleyip hatırlatmak üzere ne olacak o günde? Toplanılacak peki ne olacak? Hesap görülecek ve neticede insanlar iki fırkaya ayrılacak. Bir ferik bir grup cennette olacak diğer bir grup ise cehennemde olacak. İnsanlık bu hakikatin kendisini beklediğini unuttuğu oranda sefilleşir, insanlıktan uzaklaşır, Allah'tan kopar. Onun için insanları Allah'a iade etmenin yolu, insanların Allah ile irtibatlarını sağlamanın yolu, onların gayba iman etmeleri, ve dolayısıyla ahirete iman etmeleri, ahiretin hakikatini kabul etmeleri ne sağlamakla mümkündür. Ve inşallah Allahu, lejalhum ümmeten vahide. Eğer Allah dileseydi onların bir grubunu cennetlik, bir diğer grubunu cehennemlik değil, onları bir tek ümmet yapardı. Yani Peygamberleriyle vahiy gönderir. Bunu yaptığı gibi iman etmelerini de sağlardı. Hiç kimse inkara satmazdı. Ama o zaman kimin ne olduğu da belli olmayacaktı. İmtihan olmayacaktı yani. Cenab-ı Allah bu dünya hayatında bizi vahiy ile imtihan etti ediyor. Vahya karşı tutumları neticesinde insanların bir kısmı cennette, bir kısmı cehennemde olacaktır. Ona göre hareket ediyor. Yani cennete gidiş de dünyada başlıyor. Maazallah ahirete gidiş de dünyada başlıyor. Dünyada netice itibariyle dünyadaki hatimeye göre Artık yol nihai olarak herkes için belirlenmiş olur. Kimin hatimesi yani son nefesi, son vakti iman üzere olursa o cennete gidecek fırka arasında yerini alacaktır. Kimin hatimesi bunun tam aksi olursa o da cehenneme gidecek fırkanın arasında ayrılmış ve yerini Dolayısıyla cennet ve cehenneme giden yol dünyadan belirlendiğine göre bizim bu hususta dikkat ve özenimizi baştan itibaren göstermemiz ve eskilerin tabiriyle müteyakkız olmamız icap ediyor. Onun için Allah Dileseydi bunu yapacaktı. Yani bütün insanları tek bir ümmet yapacaktı. Yapmaz. Şimdi Arapçadaki bu lev şart edatı, sa, se gibi manalarını veriyor. Olsaydı dileseydi böyle yapacaktı. Yapmadığına göre dilemedi. Esasen bu edat vuku imkansız veya düşünülemeyen, tasavvur edilemeyen şeyler için genelde kullanılır. Bazıları der ki efendim işte eğer ben bir kimsenin bir kimseye secde edeceğini emredecek olsaydım hadisi uydurulmadır. Çünkü İslam zaten kimsenin kimseye secde etmemesini sağlamak üzere ve böyle bir emir vermemek üzere gelmiş bir dindir. Burada lev edatı kullanılıyor. Yani Resulullah veya Cenab-ı Allah böyle bir emir vermez. Farz-ı muhal diyorduk ya eskiden diyorlardı ya. Şimdi bunu diyen bir tarafa pek anlayan da maalesef çoğunlukla kalmadı. Farz-ı muhal yani tut ki olmayacak bir şey olarak var sayılım ki demektir. Olsa bile olmaz diyor demek. Burada da Cenab-ı Allah olmaz ya dileseydi dilemez ya Allah'a dileseydi yapardı buna da gücü yeterdi. Yani Cenab-ı Allah bilgisizliğinden kimin cennetli kimin cehennemlik olacağını bilmediğinden ötürü rasuller göndermedi bizi imtihana tabi tutmadı. Bunun birçok hikmetleri var. Bu hikmetlerden bir tanesi de Cennetliklerin "Ya Rabbi benim cennette mekanım niye bu kadar yüksek değil?" diyememesi belki ha? Derler mi o da ayrı bir şey onu bilmiyorum. Ama cehennemliklerin "Ya Rabbi bizi niye cehenneme koydun?" diyememeleri veya deseler bile onlara hak ettikleri ve doğru cevabı almaları için olacaktır. Ama Allah diyor "Velakin yudkhilu men yasha'u fi Allah dilediğini rahmetine alır. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü imanın aslında kişinin kendi iradesiyle tahsil ettiği bir şey dahi olsa bile esas itibariyle iman etmenin bir lütuf olduğuna dikkat çekiyor. Onun için Allah dilediği kimseleri rahmetine alır. Rahmetine sokar, Rahmetinin kapsamına girmelerini sağlar. Buyur. Buyuruyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu bizim Allah'a karşı haşa minnet ve böbürlenme imkanımızı da kaldırmaya ve önlemeye matuftur. Yani iman Allah'ın size bir rahmetidir değil mi? Dolayısıyla o rahmete şükredeceksiniz. Nitekim nasip olursa Hucurat suresinde gelecek değil mi? Yemunnun aleyke en eslemu. Bedeviler İslam'a girdiler diye İslam'a girişlerini sana minnet ediyorlar, başına kakıyorlar. Kullatemmunu aleyye islamakum belillahu yemnu aleykum en hadakum lil iman. Deke İslam'a girdiniz diye bunu başıma kalkmayınız böyle yapmayınız. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. Aksine asıl Allah sizi imana iletti, hidayet verdi diye ne yapacaksınız? Lütfunu hatırlayacaksınız. Çünkü onun minnetidir bu sizin imana girmeniz. Burada da bir minnettir. İman Allah'ın bir rahmetidir. İnsan iradesiyle onu kesbetmeye, kalk, elde etmeye yönelse bile Allah'ın rahmeti olduğunun unutulmaması lazım. Ve zalimune <Sessizlik> mâ min veliyyin velâ nasîr Zalimlerin ise ne bir dostları ne de bir yardımcıları vardır. Cenab-ı Allah bizleri rahmetine dahil olan kimselerden eylesin. Herhangi bir yardımcıları dostları olmayan zalimlerden eylemesin.